ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuha ve kulle muhtesetin bira ve kulle bidatin dalale ve şüphesiz Allah azze ve celle bizlere bu dini tamamladığını beyan etmiştir Maide suresinin 3. ayetinde olduğu gibi din tamamlanmış kitap ve sünnet ile dinde açık bırakılmış bir mesele kalmamıştır. Bize düşen de kitap ve sahih sünnette delil nerede geldiyse onu araştırmaktır. İşte içtihat da budur. İctihad kitap ve sünnette Allah azze ve Celle'nin ve Resulü'nün hükmünü bulup tespit etmek için çaba harcamaktır. Yoksa içtihat meseleleri birbirine kıyaslayıp yeni hükümler çıkarmak değildir. Muhakkak ki insanlar Rablerinden indirilene uymakla ömrulmuşlardır. Bugün dersimizin konusu olan kıyas ise, Allah Azze ve Celle'nin indirdiği değil, beşerin görüşüdür. Allah katından indirilen, insanları ittifak ve rahmete götürürken, kıyas ve beşeri görüşler, ihtilafa ve iftiraka götürmüş ve halinde götürmektedir. Araf suresinin 3. ayetinde Rabbimiz Azze ve Celle Rabbinizden size indirilene uyun. Onun dışındakileri dostlar edinip de onlara uymayın. Zaten ne kadar da az öğüt alıyorsunuz." buyurmuştur. Bu ayet, uyulanın ya Allah'ın indirdiği ya da başka bir şey olduğunu gösterir. Yani kişi ya Allah'ın indirdiğine uyar ya da bunun dışında bir şeye. İlkine gelince, yani Rabbimiz tarafından indirilene gelince, bu Allah'ın uyulmasını emrettiği husustur. İkincisi ise, Allah'ın uyulmasını yasakladığı her şeydir. Dolayısıyla ayetin manası, Allah'ın indirdiği şeylerin hükmüne uygun olmayan hiçbir şeye uymak caiz değildir şeklindedir. Bu ayet, Allah'ın indirdiğinden başka bir şeye uymanın caiz olmayacağına delalet eder. Kıyas ile amel etmek ise, Allah'ın indirdiği dışında bir şey uymaktır. Binaenaleyh bunun caiz olmaması gerekir. Buna göre eğer kıyası savunanlar Haşir suresi 2. ayetindeki "Ey akıl ve basiret sahipleri ibret alın." bu ayeti kıyas ile amel etmeye delil olduğuna göre kıyas ile amel etmek de bir bakıma Allah'ın indirdiğiyle amel etmek olur derlerse buna şöyle cevap verilir. Kıyas ile amel etmek eğer Allah'ın indirdiğiyle amel etmek olsaydı kıyasa göre amel etmeyenler kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir ayetinden dolayı yani Maide suresinin 44. ayetinden dolayı kafir olmuş olurlar. Halbuki ümmet-i Muhammed kıyasa göre amel etmeyenlerin kafir sayılamayacağı hususunda icma etmişlerdir. Buna göre biz kıyasın neticesiyle amel etmenin Allah'ın indirdiğiyle amel etmek sayılamayacağını anlamış oluruz. Ömer radıyallahu anh'ın Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'e yazdığı mektupta şu ifadelerin geçtiği nakledilir. Ancak benzerlerini ve denklerini bilirsin. Meselelerde kıyas yap. Bunu Hatib el Bağdadi, El-Fakih ve el de rivayet etmiştir. Yine Kıyas savunanlar buna benzer rivayetleri, buna benzer rivayetlerle birlikte Hafız İbni Abdülber'in şu sözüyle delil getirmişlerdir. Allah Tebarek ve Teala Maide suresinin 95. ayetinizde, ayetinde, İçinizden kim onu kasten öldürürse, öldürdüğü hayvanın dengi ona cezadır. Ayetinde geçen bu dengi, misli ve benzeri olan bir şeyle getirilen misaldir. Fakirlere göre bu kıyastır demiştir. Bu kimseler kıyas savunan kimseler. Usulü fıkıh'ta sık sık karşılan bir karşılaşılan bir tabir olan delaletün nas mevhumunu kıyasa delil getirmeye çalışmışlardır. Zira bazı ilim ehli delaletün nas ifadesi yerine kıyası celi veya kıyası evla tabirlerini kullanmışlardır. Yani kıyasın taksiminde iki türlü taksim söz konusu. Ee, birinci taksime göre Kıyası evla, kıyası musavi ve kıyası edna diye taksim etmişler. Kıyası evla'ya şafiler kıyas derken hanefiler delaletün nas veya mevhumu muvafakat demişler. Yani ayetin manasının delalet ettiği şey olduğunu söylemişlerdir. İkinci taksime göre ise kıyası celi, ve kıyası ha hafi diye iki kısma ayırmışlar. Kıyasın kuvvetli olması ve e, zayıf olması diyerek bu şekilde taksimlere ayırmışlardır. Biz burada e, kıyasın dinde hüccet, hüccet olmadığını dile getirirken maalesef bazıları bu konuda itiraz ediyorlar. Olur mu bu kadar alim? Kıyası dinde hüccet saymışlardır diyorlar. Fakat bu, bütün bunlar e, hep yanlış yorumlara dayanan sözlerdir. Çünkü ilim ehli, ulema kıyası iştihat manasında kullanmışlardır. Yani e, kıyası asla dinde olmayan bir şeyi ispat etme, dinde olmayan bir hükmü e, ortaya koyma manasında değil de Dinde mevcut olan bir hükmü anlamaya çalışma, tespit etmeye çalışma yolunda kullanmışlar. Yani iştihadın bir türü olarak kullanmışlardır. E, ve bu iştihadla yani bu şekilde yaptıkları bir kıyasla elde ettikleri sonucu e, Kur'an ve sünnetin nasıl gibi bağlayıcı değerlendirmemişlerdir. Buna dair delillerimizi de, nakillerimizi de birazdan sunacağız inşallah. Bu konuyla ilgili olarak mesela İmam Birgi ve Allah rahmet eylesin şu ifadeyi kullanıyor. Kıyas ancak kitap ve sünnette mevcut olan bir hükmü izah edebilir. Hükmü, hükmü ispat etmez. Bu bakımdan hükmü ispat eden bir asla ihtiyaç vardır. Hükümlerin merci ve hükümleri ispat eden şey, hakikatte kitap ve sünnet olmak üzere ikidir. Yani bu anlamda bir kıyas veya benzetme yapılması, kıyasın şer'i bir delil olmasından ötürü değil, ilgili hükmün açıklanması ve anlaşılması içindir. Yani dinde mevcut olan bir hükmün, daha iyi anlaşılması için başvurulan bir yöntemdir. Ee, i̇cmadan sonra kıyası edille-i arasında saymak ciddi bir hata olduğundan dolayı bu dersi yapıyoruz. Çünkü kıyas ile elde edilen sonuç beşeri bir fehimdir. Fehimler ise icma haline gelmedikçe delil olmaz. İcmayı ise biz zaten delil olarak kabul ederiz fakat icmanın tarifini yaparken, delil olarak kabul ettiğimiz icmayı açıklarken şöyle deriz. Bu icma mutlaka sahabenin yapmış olduğu bir icma olmalı. Yani kitap ve sünnetten bir nası e, anlama hususunda sahabe icma etmiş olmalı. Çünkü daha sonraki asırlarda akdedilen bir icmadan ilk nesil olan, en hayırlı nesil olan sahabe asrının gafil olması... Veya sahabenin ihtilaf ettiği hususta sonrakilerin icma etmiş olması sahabeler için delil olamayacağından ötürü bu icma mutlaka sahabeden gelen bir icma olmalıdır. İmam Bukhari Allah rahmet eylesin sahinde Kitabul bil kitabi ve Sünne diye bir bab başlığı, bir bölüm açmıştır. Yani herhangi bir kimse için hükmün var olmas halinde Kurtuluş ancak ya Allah'ın kitabında ya Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetindendir. O bakımdan adı geçen bölüm içerisinde şu anlamda başlıklar açtığını görüyoruz. Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini beyan etmiş olduğu bilinen bir aslı, aynı şekilde beyan ettiği mübeyyen bir asla soran kimsenin kavraması kastıyla benzetme yapan kimse babı. Bundan sonra da şöyle bir başlık açıyor. Deliller ile bilinen hükümler ve delaletin anlamıyla bunun açıklanması, yani Hanefilerin delaletün nas dediği, Şafilerin de kıyası evla dedikleri e, şeye işaret ediyor Bukhari burada ve bunun e, dinde mevcut olmayan bir hükmü ispat etmediğine işaret ediyor. Fakat mevcut olan bir hükmü anlamada e, bunlardan faydalanabileceğine dair delil getiriyor. Kitap ve sünnetten delil olan konularda kıyas yapmak hususunda herhangi bir ehlusunnet arasında herhangi bir ihtilaf yoktur. Bunun reddedilmesi gerekiyosunda. Nitekim İbn Abdilber şöyle diyor. Bu çeşit kıyas asla herhangi bir esasa dayanmaksızın kıyas yapmak ve dinde yalan, tahmin ve vehim ile söz söylemektir. Sahabenin büyüklerinden dört halife ve diğerlerinin reyin zemmedilmesi yani şahsi görüşlerin kötülenmesi onunla amel edene buuz edilmesi bu şekilde davranılması gerektiğine ve bu kimsenin dinde hiçbir hakikat üzerine olmadığına dair kanaatleri sabittir. Evet İbn Abdülber böyle diyor. Rey yani şahsi görüşün kitap ve sünnet delillerine karşı nas bilgilerinden eksik, yalan ve zan ile karıştırılmış olduğu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 değildir. Asıl olmayıp da fer'i meselelerde sabitlik bulunduğu tam manasıyla ifade edildiyse ya da bir meselenin illeti kitap ve sünnet ile sabit olduysa bu durumda her ne kadar buna bazıları kıyas ismini verse de yani kıyası evla dedikleri gibi veya kıyası celi ismini verdikleri gibi böyle bir kıyas ismi verse de bu aslın gösterdiği şeylerdendir ve asıldan alınmıştır. Mesela sahih hadislerde sarhoşluk veren her şey haram kılmıştır. Bu göre sarhoşluk vericilik illeti bulunan her madde bu yasa dahildir. Zira bu maddelerin sadece ismi değil illeti yasaklanmıştır. Böylece buna kıyas ismi verilmesi de doğru değildir. Bir madde ismen yasaklanmışsa sırf o maddede bulunan bir illet sebebiyle aynı illeti taşıyan başka bir maddede buna ilhak edilip kıyaslanmaz. Illeti uygulamak için söz konusu olan illetin bizzat yasaklanmış olması gerekir Nasların mantuku yani doğrudan lafsı mevhumu muhafakati ve mevhumu muhalefeti vardır mevhumu muhafakati lafzın delalet ettiği anlamdır bu konuda örnek verilen Gayetlerden birisi, mesela anne babaya davranışla ilgili Lokman Suresinde geçen onlara öfdeme ayeti, buradan mehumu muafakat ile veya delaletün naz ile anne babaya vurma'nın öfdemekten daha şiddet olmaz sebebiyle yasaklandığı anlaşılmıştır. İşte şafiler buna kıyası evla demiştir. Kafaları karıştıran husus da budur. Doğrusu burada anlaşılan şey mehumu muvaffakattir ve mehumu muvaffakat e, dinde şer'i bir delildir. Yani naslar üzerinde e, düşünmek, tedebbür etmek e, doğrudan, doğrudan anlaşılı veren manadır mevhumu e, muvaffakat. Mehumu muhalefete örnek ise lafzın zahirinin zıttının beyan edilmesidir. Mesela... Allah Azze ve Celle size bir fasık haber getirdiği zaman araştırın buyuruyor. Bunun mevhumu fasık birisi haber getirdiği zaman araştırmayı, mevhumu muhalifi ise sadık birisi haber getirdiği zaman bunu kabul etmeyi gerektirir. İbni Kuteybe, Allah rahmet eylesin, e, İbn-i Kutaybe'den bu sözü e, Tevülül Muhtelefil Hadis isimli eserinden nakledeceğiz. Özellikle nakledeceğiz. Çünkü e, ilim ehli, rey ehli ve hadis ehli diye ikiye ayrıldığından beri e, rey ehli kıyası reddedenleri sadece cehmiler, zahiriler e, veya mutezile diyerek bu şekilde isimler takarak e, kıyasın reddini sadece bunlara nispet etmişlerdir. İbn Kuteybe az önce Buhar'den e, nakil yapmıştık kıyasın hucret olmadığına dair. İbn Kuteybe de ehli hadis e, selefi alimlerden birisidir. Kıyası delil kabul edenleri eleştirerek şu ifadeleri kullanıyor. Furu asla tabi olduğuna göre asıllarına uymayan furu teferruat meselelerde sen nasıl düzenli bir kıyas yapabilirsin ki? Nasıl olur da kıyasta 10 dirhem eli kesilir de Yüz bin dirhemi gasp edenin eli kesilmez. Yine nasıl olur da facir olan, hür bir kimse iftira edene kazif cezası olarak sopa vurulur da, iffetli, namuslu bir köleye iftira edene kazif cezası tatbik edilmez. Nasıl olur da cariyelerinin, rahimlerinin temiz olduğu bir hayız ile anlaşılır da, hür olan kadınların temizliği üç hayız ile anlaşılır. Nasıl olur bir adam, hür olan bir adam, ihtiyar ve çirkin, siyah bir kadınla evlendiğinde evli sayılır da, Yüzü güzel cariyeye sahip olduğu halde evli sayılmaz. Evet bu sözleriyle kıyası hüccet, delil kabul edenleri i̇bn Kutayb'e eleştirmiştir. Kıyasa başvurmaları sebebiyle kıyası dinde şer'i bir delil olarak gördükleri, iddia ettikleri alimler, kıyası herkesi bağlayacak şer'i bir delil olarak görmemişlerdir. Allah rahmet eylesin, İmam Şafii şöyle diyor. Kıyas yapanlardan her biri, ulaştığı iştihadını söyleyerek ihtilaf ederlerse, başkalarının onun iştihadına tabi olmasında genişlik yoktur. İhtilaf iki çeşittir. Nas bulunan hususta ihtilaf helal değildir. Tevil edilmesi mümkün olan ve kıyas yoluyla ulaşılan hükümlerde, yorumcu veya kıyasçının haber ya da kıyasın delalet edebileceği bir manayı ileri sürmesi ve başkasının ona muhalefet etmesini, hakkında nasıl bulunan bir konuda ihtilafa düşmesi gibi görme. Evet, İbn Abdilber Camül Beyanil İlim isimli eserinde İmam Şafii'den bunu naklediyor bu sözü. İmam Ahmed şöyle demiştir. Şafii'ye kıyas hakkında sordum. Kıyas ancak zaruret halinde olabilir cevabını verdi. Herevi Zemmül Kelam isimli eserinde rivayet eder bunu. Hafız İbn Hacer İsnadının sahih olduğunu söylemiştir. Yani İmam Şafi açıkça burada kıyasın ancak zaruret halinde başvurulabilen bir şey olduğunu belirtiyor. Harp bin İsmail şöyle naklediyor. Ahmet bin Hanbel'e rey hakkında soruldu. Bundan hoşlanmadı veya yasakladı. Yine Mervezi İmam Ahmet'in kıyas asabı hakkında şiddetli sözler söylerek karşı çıktığını rivayet etmiştir. Bunu İbn-i el cevziye İlamul ül isimli eserinin ilk cildinde rivayet ediyor. İmam Malik Rahimeullah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir soruya vahiy ile cevap almadıkça bilmiyorum derdi. Peygamber bile bu tür sorular için Allah'ın cevabını beklemektedir demiştir. Evet, İmam Malik'in bu sözü, Yunus suresinin 109. ayetinde ifade edilen manaya uygundur. Bu ayette sen sana vahyedilene uy, Allah hükmedinceye kadar sabret buyruluyor. Şüphesiz hükmedenlerin en hayırlısı Allah'tır. Evet, nitekim bugün kıyas ile çeşitli haramlar tayin edenler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın işte bu tavrına muhalefet etmektedirler. Mesela e, Allah Azze ve Celle hamrı, e, şarabı, sarhoşluk veren içkiyi haram kılıncaya kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu haram kılmamıştı. Yani aklıyla bir hükme gitmemişti. Halbuki insanlar arasında e, şarabın habis olduğu, kötü bir şey olduğu, sarhoş etmesinden dolayı e, fesada sayabı olduğu insanlar arasında bilinmekteydi. Fakat e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbimiz Azze ve Celle bu konuda yasağını indirene kadar bunu yasaklamamıştır. İmam, Muat, İmam Malik Muatta'da Rebi Adan şöyle rivayet ediyor. Bu rivayet kıyasın belli başlı bir usulü olamayacağını, dinde hüccet olamayacağını e, ifade ediyor aslında. Said bin müseyebe dedim ki Kadının bir tek parmağının diyeti nedir diye sordum. O da on devedir dedi. Peki iki parmağın diyeti nedir dedim. Yirmi deve dedi. Üç parmağın diyeti otuz deve dedi. Dört parmağın diyeti kaçtır dedim. O yine yirmi devedir dedi. Ben yara büyüyüp zarar arttıkça diyet azalıyor. Bu nasıl iş dedim. O da dedi ki, ey kardeşimin oğlu, sünnet bu şekilde. Evet. Bunu İmam Malik muhatta da İbnü Tevilu Muktelefil Hadis isimli eserinde rivayet ediyor. Kıyasın metoduna göre dört parmakta da kırk deve olması gerekirdi. Şayet sünnet bunu beyan etmeseydi, bize insanlar kıyasla hükmedecek, hükmedeceklerdi ve dört parmakta kırk deve diyeceklerdi. İbn-i dedi ki, ben ve Ebu Hanife, cafer Sadık'ın yanına girdik ses hiç kimsede yok mu ben mikrofonu Heh. ses olmayan girip çıksın o halde çıkıp tekrar girsin inşallah ee, rivayeti ben baştan alayım İbn Şubrume hangi hadisi bu Tamam inşallah. Ee, bunun kaydı yapılıyor zaten. E, linkini linkini yapacağız inşallah. Ben rivayeti baştan alayım. İbn Şukrume dedi ki: "Ben ve Ebu Hanife Cafer e sadıkın yanına girdik. Cafer Ebu Hanife'ye şöyle dedi. An cümlemizden Allah razı olsun. Cafer sadık Ebu Hanife'ye şöyle dedi: "Allah'tan kork. Dinde görüşüne kıyas yapma." Zira kıyas yapanların ilki iblistir. Nedense, selefin fehmi diyen bazı kardeşlerimiz, kıyas yapanların ilki iblistir sözünün kullanılmasına rahatsız oluyorlar. Bundan rahatsız oluyorlar. Halbuki bakın selefimiz bunu kullanmışlar. Ebu Hanife, Allah rahmet eylesin, kıyas yapan birisiydi. Herhalde Ebu Hanife batıl kıyas yapanlardan, fasit kıyas yapanlardan Olmasa gerek, kıyas yapanların ilki iblistir diyerek cafer Sadık Ebu Hanife'yi uyarıyor. Bu rivayet Ebu Naim'in Hilyetül Evliya, Hatibel Bağdadi'nin El-Fakih ve mütefakki ve şerefu asabil Hadis isimli kitabında, ve Ken'in ül Kudat isimli eserinde naklediliyor. Hammad bin Ebi Hanife dedi ki, yani İmam Ebu Hanife'nin oğlu Hammad dedi ki, Babam Ebu Hanife'nin şöyle dediğini işittim. Hüküm konusunda kıyası terk etmeyen kimse fakih olamaz. Bir kimse hüküm konusunda kıyası terk etmedikçe fakih olamaz. Evet, kıyasın kendisine nispet edildiği Ebu Hanife işte bu sözü söylüyor. Bunu Abdurrezzak Musannefinde İbni Hazm el-İhkam'da İbni Kayım'da El-İ'lamul-Muvakki'in isimli kitabında rivayet ediyor. İsnadı sahiptir bunun. İshak bin Rahüye, ki bu da kıyasa nispet edilen imamlardandır, Allah ona rahmet eylesin, rey ehli hakkında şöyle demiştir. Allah'ın kitabını ve Rasulünün sünnetini attılar da kıyasa sarıldılar. Evet, kıyasa insan Allah'ın kitabını ve Rasulü aleyhissalatü vesselamın sünnetini bir kenara bırakınca sarılır. Evet. İbn Kayyım bizim bu kıyas risalesini e, hazırlayıp internette yayınladığımız zaman bazıları İbn Kayyım'dan getirdiğimiz sözü eleştirdiler. İbn Kayyım'ın kıyası kabul ettiğini söylediler. Bakın İbn Kayyım İlamu'l-Muwaqqin isminde şöyle diyor. Yani bunu söylemeleri İbni Kayyım'ın kıyasın dehinde ve aleyhinde geniş bölümler ayırması sebebiyle bu söz söylüyorlar. Fakat e, bu nakledeceğimiz sözden anlaşılır ki İbni Kayyım bu konuda e, delilleri değerlendirmiştir ve kıyasın şer'i bir hüccet olmadığını fakat dinde mevcut olan bir hükmü anlamak için kıyasa müracaat edilebileceğini yani bir nevi iştahatın meşru olduğunu bu manada kıyasın meşru olduğunu fakat hüküm ıspadığı için helal veya haram tayini için kıyasın bir hüccet olmadığını ifade ediyor. Şöyle diyor İbn-i Kıyas ve batıl hadis dinden değildir. Çünkü kim naslara muttali olamıyorsa, naslarda olmayan bir şeyi ona ilave ederek bu kıyastır diyor. Bazen de nasların ihtiva ettiği hükümlerden bir kısmını eksilterek bu tahsistir diyor. Veya, Nasların hepsini toptan terk ederek bu naslarla amel edilmez yahut bu kıyasa veya usule ters düşüyor diyor. İşte bundan dolayı biz görüyoruz ki bir kişi kıyasa başvurmada ne kadar ileri gidiyorsa bununla doğru orantılı olarak söz konusu kişi bir o kadar da sünnete muhalefetinde ileri gidiyor. Sünnet ve hadislere rey ve kıyas ehlinden başka kimsenin muhalefet ettiğini görmemiz mümkün değildir. Allah için söyleyin bu yüzden kaç hadisin hükmü öğrenildi? Nice sarih sünnet terk edilmedi mi? Evet, 1. cilt 299. sayfa İlam-ül Muakki'nde. İl-Makayyum bunları söylüyor. Elbani Rahimeullah da kıyas ancak zarret halinde başvurulabilecek bir yöntemdir demiştir. Ve e, bu şer'i bir delil değildir diyoruz. Şayet şer'i bir delil olsaydı kıyas ile elde edilmiş bir hükme muhalefet hiçbir şekilde caiz olmazdı. Yine şayet bu şer'i bir delil olsaydı dinde ihtilafın da caiz beğenilen bir şey olması gerekirdi. Kıyas yapan ilim ehli tek bir meselede birbirinden farklı iki ya da daha fazla şey söyleyebilmişlerdir bu kıyas neticesinde. Kıyas bir nevi ihtilaf kapısı olmuştur. Bu konuda İbn-i ifadelerini İlamul ül isimli eserin 258. sayfasında görebilirsiniz ilk cildinde. Vahiy, yani Allah ve Rasulünden gelenler ise ihtilafı ortadan kaldırıcıdır. İhtilaf zemmedilmiştir. Allah Azze ve Celle Hud Suresi 117-118. ayetlerinde ihtilaf edip durmaktadırlar. Ancak Allah'ın rahmet ettikleri bundan müstesnadır buyuruluyor. Bu konuda bir örnek vermek gerekirse i̇bn Ömer radiyallahu anhuma'ya kurban kesmek vacip midir, sünnet midir diye sorduklarında Allah Resulü aleyhissalatü kurban kesti, müminler de kestiler cevabını vermiştir. Muhatabı ısrarla hükmünü sormuş 2-3 defa, İbn-i Ömer da her seferinde aynı vermiş, bir hükümde bulunmamıştır. Zira Naslarda kurban kesmek vaciptir veya kurban kesmek sünnettir ifadesi vardı olmamıştır. Şayet İbn Ömer radıyallahu anhuma kıyas yapıp vaciptir deseydi bu dinin belirttiği dinin naslarla ortaya koyduğu bir şey değil İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın belirttiği bir hüküm olurdu onun fehmettiği bir hüküm olurdu. Bir başkası da kıyas yapıp hayır vacip değil müstahaptır derdi. Nitekim sahabeden sonrakiler daha sonraki asırdaki ilim ehli bu meselede kıyas yaparak ihtilafa düşmüş. Kimisi vacip, kimisi müstahap diyerek ihtilafa düşmüşlerdir. Ömer bin Hattab radiyallahu şöyle diyor Ey insanlar şüphesiz ki şahsi görüş ister buna fehim deyin ister kıyas deyin şahsi görüş ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden gelmişse isabetlidir. Zira Allah ona gösteriyordu. Bize gelince bizim görüşlerimiz ancak zan ve zorlamadır. Evet İbna Abdilber Camiu'l Beyanil İlim isimli eserinde, Ebu Davud Sünen'inde, Suyuti Savnul Mantık isimli eserinde e, bu sözü Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ten rivayet ediyorlar. Kıyas ile elde edilen sonuç veya içtihat ile elde edilen sonuç sadece kıyas yapan kimsenin kendisini bağlar. Onun kendi hükmüdür. Allah ve Rasulünün beyan ettiği bir hüküm olmadığından dinde hucet değildir. Aleykümselam ve rahmetullah. Şahsi kıyasıyla elde ettiği bir hükmü başkalarına Allah ve Resulü'nün hükmüymüş gibi sunanlar ciddi bir tehlike içerisinde olurlar. İlim, kıyas, istihsan, bunun gibi konularda zekasını ortaya koymak, bu şekilde boy göstermek, kendini ispatlamak değil, dinde gelene teslim olmak, vahiy ile gelenlere yetinip dine ekleme yapmaktan veya çıkarma yapmaktan sakınarak, Allah'tan korkmaktır. Muhakkak ki din tamamlanmıştır. Fakat kıyas gereği şu vaciptir, şu helaldir, şu haramdır diyenler adeta ayet ve hadisler bunu vacip demeden bırakmış, şunu haram demeden bırakmış anlamında söylemiş gibi olurlar ki bu dine eksiklik nispet etme anlamına gelir. Bundan Allah'a sığınırız. Evet. Allah Azze ve Celle En'am suresinin 38. ayetinde, biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık buyurmuştur. Nahil suresi 89. ayetinde, sana her şeyi açıklayan, hidayet, rahmet ve Müslümanlar içinde müjde olan bu kitabı indirdik buyruluyor. İmam Mücahid bin Cebr, Rahimeullah, bu ayet hakkında, her şeyi açıklayan olması, helal ve haramı gere gereği gibi açıklamasıdır demiştir. Nahil Suresi 44. ayetinde "Onları apaçık deliller ve kitaplarla gönderdik. Sana da insanlara kendilerine indirilenleri açıklayasın diye Kur'an'ı indirdik. Zikri indirdik. Belki onlar da düşünürler." buyruluyor. Nebi Aleyhissatü Vesselam'ın beyanı, açıklaması iki türlüdür. Birisi kitapta mücmel olarak gelen ifadeyi tebyin etmesi, açıklamasıdır. Beş vakit namazı, vakitlerin bu namazların vakitlerini, secdelerini, rükularını ve diğer hükümlerini açıklaması, zekatın miktarını, vaktini, hangi mallardan alınacağına dair açıklamaları, haccın menasikini açıklaması gibi. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, haccını eda ettiğinde insanlara şöyle söylemiştir. Hac ibadetinizin şeklini benden öğreniniz. İmam Müslim hac babında rivayet eder. Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz siz de öyle namaz kılınız buyurduğunu Buhari rivayet etmiştir. Aleykümselam ve rahmetullah ve rahmet, bekatür. İbnül Mübarek'in rivayet ettiğine göre İmran bin Hüseyin radıyallahu anhuma adamın birisine şöyle demiş. Sen ahmak bir insansın. Öğlenin farzının dört rekat olduğunu ve o rekatlerde açıktan Kur'an okunmayacağını Allah'ın kitabında görüyor musun? Daha sonra İmran radiyallahu ona namazı, zekatı ve buna benzer hususları açıklar ve şöyledir: Sen bütün bunların Allah'ın kitabında genişçe açıklanmış olduğunu görüyor musun? Yüce Allah'ın kitabı bunları müphem olarak zikretmiş, sünnette bunları açıklamış bulmaktadır, beyan etmiş bulmaktadır diyor. Allah Azze ve Celle Maide suresinin 3. ayetinde, Bugün size dininizi ikmal ettim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve din olarak sizin için İslam'ı seçtim buyurmuştur. Bu ayetin tefsirinde i̇bn Kesir Rahimullah şöyle der. Bu, aziz ve celil olan Allah'ın bu ümmete lütfettiği en büyük nimettir. Evet, Allah bu ümmetin dinini kemale erdirmiştir. Artık dinlerinden başka bir dine ihtiyaç ve peygamberlerinden başka bir peygambere ger gerek duymayacaklardır. Zaten bunun için Allah, peygamberini, peygamberlerin hatemi, soncusu kılmış, insanlara ve cinlere elçi olarak göndermiştir. Onun helal kıldığından başka bir helal yoktur. Onun haram kıldığından başka haram bir şey yoktur. Onun getirdiği dinden başka bir din de yoktur. Onun bildirdiği her şey haktır, yanlışı olmayan doğrudur. Yanılması olmayan hakikattir. Yine Meryem suresinin 64. ayetinde, Rabbin unutucu değildir buyurulmuştur. Yani o Allah Azze ve Celle öncesiyle sonrasıyla her şeyi bilendir. O hiçbir şeyi unutmaz. Kitap ve sünnet insanlara din hususunda yeterlidir. Nisa suresi 59. ayetinde Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe inandığınız takdirde onu Allah'a ve Resulüne arz edin. Bu netice itibariyle daha hayırlı ve daha güzeldir. Evet, münakaşanın küçük veya büyük olması arasında bir fark yoktur. Zira ayette de geçtiği gibi bir şey hususunda münakaşa ederseniz şeklinde bir nekre e, ifade geçiyor intenaza tüm fi şey'in diyerek nekre bir ifade geliyor. Burada bu şarttaki şey kelimesi bu durumda genel bir mana ifade eder. Şer'i meselelerin, dini meselelerin hepsini içine alır. Böylece kitap ve sünnete müracaat etmek imanın şartlarından etmemek ise imansızlık olarak kabul edilmiştir. Bu şekilde bir müracaat bulunmayınca iman da bulunmaz. Yine Allah Azze ve Celle Ahzab suresi 36. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah ve Resulü bir şeye hükmettikleri zaman, mümin erkek ve mümin kadının kendi işlerinde artık başka bir şeyi seçme hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. Hucurat suresinin ilk ayetinde de, Ey iman edenler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin, Allah'tan korkun buyrulmuştur. Bu ayet hakkında, İbn Abbas radıyallahu anhu'ma kitap ve sünnete aykırı konuşmayın demiştir. Bu manaya geldiğini söylemiştir yani. Abdullah bin Mesut radıyallahu an, Allah Resulü Aleyhissalat Vesselam şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhissalat Vesselam bir gün bize bir çizgi çizdi. Sonra bu Allah'ın yoldur buyurdu. Ardından bunun sağından solundan bazı çizgiler çizdi. Sonra bunlar bir takım yollardır.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 Sünnet'in de darimi rivayet etmiştir. İmam Mücahit bin Cebur bu En'am suresi 153. ayetinde geçen başka yollara tabi olma ifadesini bidatlere ve şüpheli şeylere tabi olmak diye tefsir etmiştir. Aleyküm selam ve rahmatullah. Allah Azze ve Celle'nin kitabından ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden kaynaklanmayan her şey nefsin arzularından doğmuştur. Seskinem gitti? Tamam inşallah. Allah Azze ve Celle Kasas suresinin 50. ayetinde şöyle buyuruyor. Eğer sana cevap vermezlerse bil ki onlar kendi batıl heveslerine uymaktadırlar. Oysa Allah'tan bir hidayet olmaksızın kendi batıl hevesine uyan kimseden daha sapık kim vardır? Allah zalim olan kimselere asla hidayet etmez. Allah Azze ve Celle hükmü insanlar arasında iki bölüm ayırmıştır ve bunun bir üçüncüsü de yoktur. Ya kitap ve sünnete uyarak Allah'a ve Resulüne icabet etmek ya da hevaya uymak. İşte dinde heva tabiri kullanıldığı zaman kitap ve zünnet, sünnetin zıttı olan her şey bu heva tabirinin kapsam altına girer. Kitap ve sünnete uymayan, kitap ve sünnetten delili olmayan her şeyin adı hevadır. Saat suresi 26. ayetinde şöyle buyrulur. İnsanlar arasında adaletle hükmet, hevana tabi olma aksi halde Allah'ın yolundan seni saptırır. Allah'ın yolundan sapanlara ise hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır. Evet. Allah azze ve celle insanlar arasında hükmetmeyi de iki kısma ayırıyor. Ya kitap ve sünnetin getirdiği hak ile hükmetmek, vahiy ile hükmetmek ya da ikisine zıt düşen heva ile hükmetmek. Câsiye Suresi'nin 18-19. ayetlerinde Ey Muhammed Sonra sana dinden yeni bir şeriat verdik, ona uy. Bilmeyenlerin heveslerine uyma. Zira Allah'tan gelecek bir şeyi senden asla onlar savamazlar. Zalimler birbirlerinin dostudurlar. Allah ise sakınanların dostudur buyuruluyor. Ağraf suresi 3. ayetinde de Rabbinizden size indirilene uyun, onun dışındakileri dostlar edinip de onlara uymayın. Zaten ne kadar az öğüt alıyorsunuz. Evet. Müslümanların önce gelenleri, yani selefi salihinde ve sonradan gelenleri, sonradan gelenlerden bu selefe tabi olanları da Allah Azze ve Celle'nin kitabına ve Rasulunün sünnetine müracaat etmenin bütün Müslümanlara vacip olduğunda icma etmişlerdir. Kim bu ikisinden başkasına müracaat ederse, o Allah Azze ve Celle ve Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sema Aasiyi aziz kitaba ve sünneti seniye. Muhalefet eden bir kimse olmuş olur. Dinde delili araştırmak ve delile tabi olmak vacip kılınmıştır. Necim suresi 23. ayetinde, Onlar ancak zanna ve nefislerinin arzularına uyuyorlar. Halbuki kendilerine Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir buyurularak, ancak e, Kur'an'ın Allah Resulü tarafından beyanına uyulmasının meşru olduğunu, onun dışında bir yol takip edenlerin sadece zanna ve nefislerin hevalarına uyduklarını belirtiyor bu ayet. Necim suresi 28. ayetinde de Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur, sadece zanna uyuyorlar. Zan ise hiç şüphesiz hakikat bakımından hiçbir şey ifade etmez. Konunun başında Ömer radıyallahu anh'ten bir söz nakletmiştik. Bu ayetin ardından bu sözü tekrar hatırlamakta fayda var. Ömer radıyallahu anh diyordu ki Kişisel görüş, beşeri görüş ancak Allah Resulü'nden gelirse isabetlidir. Bizim görüşlerimiz ise ancak zan ve zorlamadan ibarettir diyordu. Zuhru Suresi 20-24. ayetlerinde şöyle buyuruluyor. Ve dediler ki, Rahman dileseydi biz onlara tapmazdık. Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Yoksa bundan önce onlara bir kitap verdik de ona mı tutunuyorlar? Hayır, sadece...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 Allah tarafından gönderilen bir hakikat, vahiy olmaksızın tabi olunan şeyler, taklit edilen şeyler bu ayette açıkça kınanmıştır. Zanna tabi olmak kınanmıştır. Evet, Allah razı olsun. Bakara suresinin 170. ayetinde onlara yani müşriklere Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman onlar, hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler. Evet, bu ayetleri şu şekilde düşünmemiz lazım. Şimdi mesela sünnet inkarcıları da sünnete tabi olanlara karşı bu ayetleri getiriyorlar maalesef. Bu da kıt anlayışlarından olsa gerek. E, çünkü e, peygamberlerin, rasullerin davetleri karşısında müşrik toplumlar, biz babalarımızı hangi yolda bulguysak ona uyuyoruz diyorlardı. E, muhalefet ettikleri kimseler Allah'ın rasulleriydi, peygamberleriydi. Biz ise bugün inandığımız, uyduğumuz, tabi olduğumuz şeyleri mutlaka Allah ve Rasulünden gelen bir delile dayandırmak zorundayız. Günümüzde bazıları çıkıyor, diyor ki e, maalesef bunun adına da Selefin Fehmi anlayışı, Selefin Fehmi'nin metodu gibi e, kulağa hoş gelen isimler de takıyorlar. Fakat işte... Madem kıyas batıl bir yoldu, şu kadar alim niye bunu yaptı? Veyahut da e, şöyle söylemek yanlışsa, şu alim, bu alim neden bunu dedi? Diyerek bir takım isimleri öne sürüyorlar. Atalar, ne kadar kıymetli insanlar olurlarsa olsunlar, ilim seviyeleri ne kadar üstün olursa olsun, atalardan gelmiş dahi olsa, hayırlı atalardan da gelse, şerli atalardan da gelse, bizim kendisine tabi olduğumuz, kendisine uyduğumuz bir, Konu mutlaka Allah ve Resulünden bir delile dayanmalı. Şu durumda ilim ehli dediğimiz bu alimler, kendilerine saygı gösterdiğimiz, görüşlerine müracaat ettiğimiz, istifade ettiğimiz, anlayışlarından, fıkıhlarından istifade ettiğimiz bu alimlere biz mutlaka delili sormalıyız. Eğer onlar Allah ve Resulünden bir delil getirirlerse biz kendimizi güvenceye almış oluruz. Şu ayetlerin tehdidinin e, altından çıkmış oluruz. Ama bu deliller bize arz edilmeden sırf o alimlere dayalı bir hüsnizandan e, ileri gelen bir taklit söz konusu olursa, ittiba söz konusu olursa işte bu Allah Azze ve Celle'nin bu az önce okuduğum ayetlerde kınadığı durumdur. Nitekim Ahzab Suresi 66-67. ayetlerinde Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün eyvah bize. Keşke Allah'a itaat etseydik Peygamberi de itaat etseydik derler. Ey Rabbimiz, biz reislerimize ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi yoldan saptırdılar derler. Evet, böyle bir durumdan Allah bizleri muhafaza eylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ümmetimden, ehli kitaptan bir cemaat ve ehlili ben helak olacak. Bunların kimler olduğu sorulduğunda şöyle buyurmuştur. Ehli kitap, Allah'ın kitabını öğrenip, onu Allah'ın indirdiğinden başkasıyla tevil ederek, Müslümanların alimleriyle mücadele edecek. Ehli ben liben ise, yani avam halk ise, şehvetlerine uyup cemaati terk edecek ve bedevilleşeceklerdir. Bunu Elbani Sahiha isimli eserinde 2778 nolu hadiste tahric eder. Hadisin aslı Taberani hakim Ahmet bin Hanbel ve Ebu Yala tarafından rivayet edilmiştir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bakın buradaki ifadeyi e, tekrar yani bu helak olanların vasıflarının ifade edildiği kısmı tekrar okuyayım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu helak olan ehli kitabın Allah'ın kitabını öğrenip onu Allah'ın indirdiğinden başkasıyla tevil ederek. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla tevil ederek yani Allah'ın indirdiği, Resule indirdiği beyandır. Yani bizim vahy-i gayrimetlu dediğimiz sünnettir. Bu sünnetten başkasıyla Allah'ın kitabını tevil ederek Müslümanların alimleriyle mücadele edecekler. Ehl-i liben ise liben süt demektir. E, Kastedilen avam halktır. Avam halkı ise şehvetlerine uyup cemaati terk edecek ve bedevileşeceklerdir. el Bağdadi kendi isnadıyla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 Allah'ın kitabı ve sünnetim, Kur'an'ı sünnetimle konuşturunuz, Kur'an'ı sünnetimle konuşturunuz, bu hususta sapmayınız. Zira bu ikisine tutunduğunuz sürece gözleriniz kör olmaz, ayaklarınız kaymaz ve elleriniz de aciz kalmaz. Bu Bağdadi el Bağdadi'nin El-Fakih ve mütefekkih isimli eserinde e, naklettiği bir rivayettir. Bu lafızda sadece bu eserde bulabildim bunu. İfadeyi tekrar edeyim. Ezberlenmesi gereken önemli bir ifade çünkü hadisin lafzı. Ey insanlar size iki ağırlık bıraktım. Allah'ın kitabı ve sünnetim. Kur'an'ı sünnetimle konuşturunuz. Yani Kur'an'ı şahsi görüşlerinizle, kıyasınızla, iştahınızla değil. Kur'an'ı sünnetimle konuşturun. Bu hususta sapmayınız. Zira bu ikisine tutunduğunuz sürece gözleriniz kör olmaz, ayaklarınız kaymaz ve ellerinizde aciz kalmaz. Ebu Hureyre, Enes, Amr bin Af el Müzeni, Urve ve İbn Abbas radıyallahu anhum'dan ayrı ayrı rivayet edilen hadislerde Allah Resulü aleyhissatvesa şöyle buyurmuştur: Ey insanlar, size onlara sarıldığınız takdirde asla sapıtmayacağınız iki şey bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve sünnetim. Bu ikisi kıyamette havza kadar ayrılmadan beraberce geleceklerdir. Evet, bu hadis sahihtir. Daire Kutni Sünen'inde, Velkaî İtikadisinde eserinde Hakim Müstedrek'te, Beyhaki Sünen'inde ve İtikadisinde eserinde Ebu Nuaym Ahbaru İsfahan ismi eserinde ve daha başka muhaddisler de rivayet etmişlerdir. Ee, bu hadiste Resulullah Aleyhissatü Vesselam bizlere saldığımız takdirde sapıtmayacağımız iki şey bırakmıştır. Bir kimse tutar da kıyasla dinde bir hujjettir. Bu sebeple kıyasa sarılmayan da sapar derse bu hadise muhalefet ettiği gibi ondan ayrıca delil getirmesi, kitap ve sünnetten delil getirmesi istenir ki e, kıyasın dinde şer'i bir hüccet olduğuna dair net bir delil getirememişlerdir. Sahabenin ve tabiinin e, bu konuda kıyas konusunda nasıl davrandıklarını inşallah birazdan e, nakledeceğiz. Bu konuda... Nasıl hareket ettiklerine dair, selefin metoduna dair. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste Allah ilmi insanlardan çekip almaz. Lakin ilmin alınması alimlerin alınmasıyla olur. Bir alim kalmayınca insanlar cahil önderler edinirler. Onlara sorarlar, onlar da ilimsiz olarak fetva verirler. Hem kendileri sapar hem de Halkı saptırırlar buyuruyor. Evet Bukhar ve Müslim rivayet etmiştir bunu. İmam Evzai İbni Kesir'in e, El Bidâye ve Nihâye isimli eserindeki nakli, nakline göre şöyle demiştir. İlim ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ve sahabelerinden gelendir. Demek ki insanların cahil önderler edinip onların da ilimsiz olarak hükmetmeleri, fetva vermeleri... Allah ve Resulünden gelen, sahabelerin Allah ve Resulünden naklettikleri bir ilim olmadan fetva vermeleriyle, onların bu ilme sahip olmamaları sebebiyle e, böyle olacaktır. Bu sebeple onlara cahil önderler denmiştir ve bu şekilde ümmetin sapması açıklanıyor bu hadiste. Yani bu hadise göre bu kimselere delili değil de kendi görüşlerini soranlar sapmaktan mutlaka paylarını alırlar. Maalesef bazılar çıkıyor diyor ki alime delil sormak edepsizlikdir diyor. Halbuki biz bu hadiste o önderleri, önder edinen, edinilen, kimseleri körü körüne taklit sebebiyle delil sormadan fetvalarını alıp kabul etmek sebebiyle saptıklarını açıkça görüyoruz bu Bukhari müslimin rivayet etmiş oldukları hadiste. Allah Azze ve Celle İnsanlar arasında hükmetmeyi iki kısma ayırıyor demiştik. Ya kitap ve sünnetin getirdiği hak ile hükmetmek ya da ikisine zıt düşen heva ile hükmetmek. Maide suresinin 44. ayetini tekrar hatırlayalım. Şöyle buyuruluyordu. Biz içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat'ı indirdik. Kendilerini Allah'a vermiş peygamberler onunla Yahudilere hükmederlerdi. Allah'ın kitabını korumalar kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş lahitler ve bilginler de onunla hükmederlerdi. Hepsi ona, hak olduğuna şahit idiler. Şu halde ey Yahudiler ve hakimler, insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiği hükümler ile hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Mayde 45'te, kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmese, işte onlar zalimlerdir. 47. ayette de işte onlar fasıklardır buyuruluyor. 48. ayetinde sana da daha önceki kitabı doğrulamak ve onu korumak üzere hak olarak kitabı yani Kur'anı gönderdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet, sana gelen gerçeği bırakıp da onların arzularına uyma buyuruluyor. Evet, Allah'ın indirdiği ile hükmet ifadesinin altını çiziyoruz. E, kıyasın Allah'ın indirdiği olmadığını beyan etmiştik konunun başında. Devam edelim Maide suresinin 49. ayetinden. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmamalarına da dikkat et. Eğer hükümden yüz çevirirlerse bil ki bununla Allah ancak günahlarının bir kısmını onların başına bela etmek ister. İnsanların birçoğu da zaten yoldan çıkmışlardır. Casiye 18-19. ayetlerinde, Ey Muhammed! Sonra sana dinden yeni bir şeriat verdik. Ona uy. Bilmeyenlerin heveslerine uyma. Zira onlar Allah'tan gelecek bir şey senden asla savamazlar. Zalimler birbirlerinin dostudurlar. Allah ise sakınanların dostudur buyruluyor. En'am suresi 119. ayetinde, Allah yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken, Üzerine adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir? Gerçekten birçokları nefislerinin arzularına uyarak bilmeden halkı saptırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Yine Nahil Suresi 116. ayetinde Dilleriniz yalanı alıştığı için bu helaldir, şu haramdır demeyiniz. Sonra Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlar ise kurtuluşa eremez yani tavuk gibi daha mesela bu e, az önce okudum En'am suresi 119 119. ayetin devamında 120 121. ayetlerin tefsirinde şöyle bir rivayet gelir. E, şeytan insanlara gelir ve şu şekilde vesvese verir. Siz kendi öldürdüklerinizi helal sayıyorsunuz ama Allah'ın öldürdüklerini haram sayıyorsunuz diyerek onları batıla sürüklemek ister diyor. Yani e, insanların kendi öldürdükleri şer'i kesim dediğimiz Zebiha veya Nahir yoluyla kesme, boğazlama veya boyundan kesme, göğüsten kesme, yani develerin göğsünden kesmesi, bunlar meşhur kesimler. Allah'ın öldürdüğü ile ki şeytanın kastettiği ise leşlerdir. Evet. ''Siz leşleri haram sayıyorsunuz, yani Allah'ın öldürümünü haram sayıyorsunuz, kendi boğazladıklarınızı, kendi öldürdüklerinizi helal sayıyorsunuz.'' diyerek şeytan insanları kandırmak ister. Burada da bir akıl oyunu yapmak ister iblis. Tevbe suresi 31. ayetinde, ''Onlar hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa Mesih'i Allah'tan başka Rabler edindiler. Halbuki onlar ancak bir olan ve kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a ibadet etmekle emrolmuşlardı.'' Allah onların koştukları ortaklardan münezzehtir buyruluyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. i̇bn Hat e, Adi bin Hatim radıyallahu anh şöyle anlatıyor. E, boynumda altından yapılmış bir haç olduğu halde Allah Resulü aleyhisselatü vesselama geldim. Bana ey Adi boynundan şu putu çıkar at dedi ve ardından şu ayeti okuduğunu hissettim. Onlar Allah'ı bırakıp rahiplerini, papazlarını ve Meryem oğlu... Mesih'i Rabler olarak kabul ettiler. Bu şekilde devam ediyor ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamla aslında onlar bunlara yani ruhbanlarına tapınmadılar. Rahiplerine, alimlerine tapınmadılar. Ancak bunlar Allah'ın haram ettiği bir şeyi kendileri için helal kılınca hemen helal verdiler. Allah'ın helal kıldığı bir şeyi de kendilerine helal edince hemen haram verdiler. Evet bunu Tirmizi, Taberi, Beyhaki, Huzeyfer radıyallahu an'den de rivayet etmişlerdir. Es-Süttî bu ayeti açıklarken şöyle demiştir. Onlar yüce Allah'ın kitabını arkalarına atarak din adamlarının hükümlerine başvurdular. Bundan dolayı yüce Allah bu ayetin devamında oysa onlara sadece tek ilaha kulluk etmeleri emredilmişti buyuruyor. Yani o tek bir tek ilah bir şey haram kılınca o şey haram sayılacak. Onun helal ilan ettiği şeylerde helal bilinecek, koyduğu yasaya uyulacak ve verdiği hüküm yürürlüğe konacaktır. de bu ayeti şöyle açıklıyor. Tefsir alimlerin çoğunluğuna göre, bu ayetteki ilah edinmekten, Rab edinmekten maksat, kitab-ı ehlinin din adamlarını evrenin ilahı saydıkları, ilahları saydıkları, böyle bir inanç taşıdıkları için değildir. Buradaki ilah edinmekten maksat, onların, din adamlarının kişisel emirlerine ve yasaklarına uymalarıdır. Nahil suresi 35. ayetinde şöyle buyrulur. Ortak koşanlar, Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka bir şeye tapmazdık ve onsuz hiçbir şeyi haram kılmazdık dediler. Enan suresi 151. ayetinde, De ki, gelin Rabbinizin size neyi haram kıldığını okuyayım. Yunus 59. ayetinde, Allah'ın size indirdiğinin bir kısmını haram, bir kısmını helal kıldığınızı görmüyor musunuz? Al, size Allah mı izin verdi yoksa Allah hakkında yalan mı uyduruyorsunuz? En'am suresi 150. ayeti, de ki, haydi Allah şunu haram kıldı diye şehadet edecek şahitlerinizi getirir. Kalem suresi 36 ve 37. ayetlerinde de, ne oluyor size, nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var da oradan mı okuyorsunuz buyruluyor. Burada, Allah'ın indirdiğinden başka bir şeyle hüküm verilmesine Allah azze ve celle bir e, Zemde kınamada bulunuyor. Evet, rey ve kıyas dinde şer'i bir delil değildir. Allah azze ve celle insanları insanların haddi zatında bir şey bilmediklerini, yani insanların aslı itibarla bir şey bilmediklerini beyan etmiştir. Aleykümselamün ve rahmetullah. Nahil suresi 78. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah sizi analarınızın karınlarından çıkarmıştır. Hiçbir şey bilmiyordunuz. Yani insanda asıl olan bilgisizliktir, bilmemektir. Bakara 151'de Nitekim size kendi içinizden ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten ve bilmediğiniz şeyleri öğreten peygamber gönderdik buyruluyor. Yani insanın bir şey bilmesi ancak Allah tarafından öğretilmesiyle, onun gönderdiği peygamber vasıtasıyla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 Allah'tan ve Rasulü'nden herhangi bir nazsın veya hükmün gelmediği yerde başvurduklarını söyleyen, söyleyerek e, meşrulaştırmaya çalışanlara Allah Azze ve Celle'nin kınadığı ve yalanladığı bir sözü iddia ettiklerini hatırlatırız. Şura suresi 21. ayetinde Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyi kendileri için dinden bir şeriat koyan ortakları mı var? Eğer önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı, muhakkak aralarında hükm olunurdu. Şüphesiz zalimler için acı bir azap vardır buyruluyor. Nisa suresi 165. ayetinde, Keza gönderilen peygamberlerden sonra, insanların Allah'a karşı özür olarak ileri sürebilecekleri bir delilleri bulunmaması için, müjdeleyen ve korkutan peygamberler gönderdik. Allah azizdir, hakimdir. Ve Araf suresi 3. ayetini tekrar edelim. Rabbinizden size indirilene uyun, onun dışındakileri dostlar edinip de onlara uymayın. Evet, Allah katından indirilen vahye, yani zikre, vahyi ve vahyi gayri dediğimiz kitap ve sünnete uymamız emrediliyor. Kıyas, Allah'ın dininde Allah'a karşı darb mesel getirmektir. Haddi zatında bilmeyen olduğu bildirilen beşerin, Vahin naslar ile kıyas yaparak hükme varması mümkün değildir. Nahil Suresi 74. ayetinde "Fela tadribulillahil emsale, inna Allahe ya'lemu ve entum la ta'lemun" buyuruyor. Yani Allah'a meseller, misaller vermeyin. Allah şüphesiz her şeyi bilir, fakat siz bilmezsiniz. aleykümselam ve rahmetullah. Evet, Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam da şöyle buyurmuştur.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 Ahir zamanda insanlara görüşleriyle fetva vererek sapan ve saptıran cahil önderler olacaktır. Hatip el-Fakih ve el de rivayet ediyor bunu. Ebu Havz, Nail suresi 116. Ayet'in yani dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak bu helaldir, şu da haramdır demeyin çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş oluyorsunuz. Ayet hakkında şöyle demiştir. Bu ayet insanlara görüşleriyle fetva veren kötü alimler hakkında nazil olmuştur. Evet, Herevi Zemmül Kelam isimli eserinde rivayet ediyor bunu. Ubade bin Samit radıyallahu an, Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. لَا تُفْتُوا بِرْعِيكُمْ Yani görüşlerinizle fetva vermeyin. Bunu Ahmet bin Hanbel ve İbnebi Şeybe rivayet ediyorlar. Şimdi kıyası açık bir şekilde yasaklayan Avf bin Malik el-Eşcai radıyallahu anh'ten gelen bir rivayet vardır ki bu rivayetin yeri cidden çok önemli. Çünkü e, kıyası kabul eden alimler diye zikredilen bazı isimler bu hadisin sahih olmadığını zannederek veya kendilerine ulaşan isnat o an için sahih olmadığından dolayı e, kıyası bir tehlike olarak görmemişler, düşünmemişler. i̇bn Abdilber mesela Camiül Beyanil İlim isimli eserinde az sonra okuyacağım bu hadisin zayıf olduğunu belirtiyor. Ancak e, hadis kaynakları tetkik edildiğinde, mesela Hatibül Bağdadi'nin tarihini e, araştırdığımda 4-5 tarih daha buldum bu hadis için. E, Hadisle hadisin isnatlarını tek tek saymayacağım burada ama metnini okuyayım daha sonra İbn Teymiyye'nin bu hadis hakkında bir açıklamasını nakledeceğim. Evmim Malik el-Esca'yı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Ümmetim yetmiş küsur fırkaya ayrılır. Onların fitne bakımından en büyükleri meseleleri kendi şahsi görüşleriyle kıyas eden, Allah'ın helal kıldığını haram kılan ve haram kıldığını helal kılan bir kavimdir. Evet. Bu lafızla sahihtir. Ebu etti Etdimeşk'i tarihinde Hakim Müstedrek'te, Bezzar Müsned'inde, Taberani Mucem'ül Kebir'de, İbn-i Ebi Asım Es-Sünnede, Lalka'i İtikad Ehli Sünnede Ebu Say En-Nakkaş Fevaidül Irakiy'in Hatip tarihinde rivayet, rivayet etmişlerdir bunu. İsnada hakkında evet. İbn-i Teymiye Şöyle diyor, Allah rahmet eylesin, e, sayh olmadığını söyleyenlere karşı Feteva'l-Kubra'da Feteva diyor bunu. Bu hadis Nuayn bin Hammad el-Mervezi'den nakli meşhurdur. O güvenilir bir imamdır. Ancak İbn-i bu hadis batıldır, aslı yoktur, bunu karıştırmıştır dediği rivayet edilmiştir. Bu İbn-i başkasından da rivayet edilmiştir. Bazı insanlar İsa bin Yunus'tan rivayet eden diğer topluluğun ise bunun Nuaym'dan çaldıklarını söylemiştir. Bunu söyleyen insanların bir delili yoktur. İsa bin Yunus'tan rivayet edenlerden biri olan Süleyd bin Said'i İmam Ahmet Över'di. Yine babası da onu övmüştür. Yani Süleyd bin Said'in babası Süleyd'i övmüştür. Müslim ve başkaları ondan rivayette bulunmuştur. İbn-i hadisin tek yoldan geldiği gerekçesiyle karşı çıkmıştı. Sonra başkasından rivayetin bir aslı bulunmuştur. Yani başka tarihleri sabit olmuştur. sonra i̇bn teybi Teymiyye rahimehullah hadisin rivayet yollarından birkaçını zikrederek isnadının cehid olduğunu belirtmiştir. Bakın bu hadis çok önemli. Kıyası kabul edenler bu hadis şayet sahihse bu usule uygun olmayan kıyas hakkındadır diyerek tevil etmişlerdir. Ve bu tevilin herhangi bir delili yoktur. Çünkü Asıl olan hadisin zahirine ittiba etmektir. Bu hadisin sahih oluşu anlaşıldıktan sonra e, ve ümmetin, e, 70 küsur fırkaya ayrılan ümmetin en şerlisinin kıyas yapanlar olduğu anlaşıldıktan sonra artık kıyasın helal olanı, haram olanı diye e, ayrım yapmak doğru olmaz. Ebu Salebe el-Huşeni radıyallahu anh şöyle naklediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu Allah Azze ve Celle bir takım farzlar koymuştur Onları zayi etmeyin Bir takım sınırlar koymuştur Onları aşmayın Bazı şeyler hakkında da unuttuğu için değil Merhametinden dolayı susmuştur Onları da araştırmayın buyuruyor Ebu Derda radiyallahu anh'den gelen lafzında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor Allah'ın kitabında helal kıldığı şeyler helal Haram kıldıklar da haramdır Hakkında bir şey söylemeyip sustuğu şeyler de affettiği şeylerdir. Allah'tan afiyet dileyin. Çünkü Allah hiçbir şeyi unutacak değildir. Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam senin Rabbin unutkan değildir. Yani Meryem suresi 64. ayetini okudu. Bu hadisler Bezzar'ın müsnedinde, hakimin müstedrekinde, Tirmizi'nin ve i̇bn Mace'nin sünenlerinde, hakimin e, yine e, müstedrekinde, Mevcut olan hadislerdir. Selman radıyallahu anh'den gelen rivayette ise helal Allah'ın kitabında helal kıldığı şeylerdir. Haram ise Allah'ın kitabında haram kıldığı şeylerdir. Sükut ettiği şeylerde affettiği şeylerdir buyruluyor. Evet Tirmiz ve İbn-i lafzı bu. Bu hadisten açıkça anlaşıldığı gibi dinde hakkında nasıl var olmayan meseleler hakkında şahsi görüşle veya kıyasla hüküm vermek Hüküm koymak yasaklanmıştır. Eğer bir kimse hakkında, bir kimse hakkında nasıl bilmediği bir meseleyle karşılaşırsa, bilmiyorum demelidir. Bu hadislerden, az önce okuduğumuz bu hadislerden aslında anlaşılan o ki, o Allah Azze ve Celle'nin affettiği hususlardandır. Ama mesela fıkıhta, usulü fıkıhta temel bazı kaideler vardır. Bir mesele dinle alakalıysa, o, onu meşru kılan bir şey olmadığı sürece o haramdır. onun amel edilmez. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunmuştur buyuruyor. Ve dünya ile ilgili teşri ile şeriatla ibadetle ilgili olmayan konularda yani eşya dediğimiz eşya ile ilgili konularda asıl olan mübahlıktır. Allah Azze ve Celle onu affetmiştir. Ta ki onun haramlığına dair kitap ve sünnetten delil getirilmesi lazım. Kıyasla getirilen delil asla kabul edilmez. Bu hadislerden bu net bir şekilde anlaşılıyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Enes bin Malik radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu naklediyor. Kim din hakkında görüşüyle söz söylerse, beni nübüvvet konusunda itham etmiştir. Yani beni peygamberlik konusunda itham etmiştir. İsak şöyle dedi. El Haris dedi ki, bunun Allah'ın kitabındaki tasdiki, Resul size neyi verdiyse onu alın neyi yasakladıysa ondan uzak durun ayetidir. Yani Haşr suresi 7. ayetidir dedi. Ee, bu hadisin diğer lafzı kim şahsi görüşüyle hadisime kıyas yaparsa beni itham etmiştir şeklindedir. Evet bu e, herevi zemmül kelamda suyeti de savrul mantıkta rivayet ediyor bu hadisleri. Cabir radiyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Kim din hakkında görüşüyle söz söylerse dini itham etmiştir. Bu da Ebu Nuaym'ın ahbar İspehan isimli eserinde naklettiği bir rivayettir. Ali radıyallahu anh şöyle diyor. Dinde kıyas yapmayınız. Zira din kıyaslanmaz. Kıyas yapanların ilki iblis olmuştur. Evet bu Deylemi'nin... Müsnedinde Muhammed bin Abdülvehhab'ın Kitab-ül Cihat'ta rivayet ettiği e, bir söz, mevkuf bir hadis. Kıyas yapanların ilki iblistir ifadesinin kullanılmasından rahatsız olan kardeşimiz inşallah e, bu ifadeyi Ali radıyallahu anh'in bizden önce kullandığını ee, ve ondan bu sözü Muhammed bin Abdülvehhab'ın Kitab-ı Cihat'ta naklettiğini bu şekilde görmüş olur. Evet, e, hakkınızı helal edin. Biraz süre uzun oldu ama bu sahabeden gelen e, bu nakilleri yapmak zorundayım. Hakkınızı helal edin. Ebu Hureyre radiyallahu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı şöyle buyurduğum rivayet etmiştir. Bu ümmet bir süre Allah'ın kitabıyla amel eder. Bundan sonra bir süre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle amel eder. Bundan sonra bir süre rey ile yani şahsi görüşle amel eder. Görüşle amel ettikleri zaman sapmışlardır. Evet bunu Ebu Yala e, el Fakih ve Mütefekkih de Hatip rivayet etmiştir. Fakat iki ayrı zayıf isnatla geliyor bu rivayet. Sabit değildir yani bu son okuduğum hadis. Evet dinin tamamlanmış olduğuna dair Nasları nakletmiştik ve ihtilaf anında çözümün Kur'an ve sünnete başvurmak olduğuna dair delilleri zikretmiştik. Bütün sahabeler de bu naslara uymuşlardır. İhtilafa düştükleri herhangi bir meseleyi kıyasa veya şahsi görüşlere değil, kitaba ve sünnete arz etmişlerdir. Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle diyor. Allah'ın kitabındaki bir ayet hakkında görüşümle veya bilmeden bir şey söylersem hangi yer beni barındırır? Hangi gökmeni gölgelendirir? Evet, bunu İbn-i Şeybe sahih bir isnadla rivayet ediyor. Ömer radiyallahu anh, dinde şahsi görüşlerinizi daima itham edin. Muhakkak ki şahsi görüş ancak zan ve zorlamadır demiştir. Evet, Ahmet fedailü sahabede bezar müsnedinde, Ebu Yala yine müsnedinde rivayet ediyor bunu. Mücahit Ömer radiyallahu anh'ın şöyle dediğini naklediyor. Ölçüstürmekten yani kıyas yapmaktan sakının iyake ve mükayele, yani mukayese evet rivayetin lafı aynen bu şekilde ölçüştürmekten yani kıyas yapmaktan sakının Said bin el Müseyyeb Ömer radıyallahu anh'ın hutbesinde şöyle dediğini naklediyor Ey insanlar dikkat edin muhakkak ki rey asabı sünnetin düşmanıdırlar hadisleri ezberlemekten aciz kalırlar onlardan birine insanlar sorduğu zaman bilmiyorum demekten utanırlar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 Evet, Herevi Zemmül Kelam'da İbn Kayyim İhlâmül Muvakki'inde İbn Hacer el Askalani Telhisül Habir isimli eserinde e, Ömer radıyallahu bu sözünü naklediyor. Evet, Osman radıyallahu anh şöyle diyor. Şahsi görüşle verilen fetvayı dileyen alır, dileyen terk eder. Evet, kıyas da şahsi görüşle verilmiş bir fetvadır. Şayet bunlar dinden delil olsaydı Osman radıyallahu anh böyle bir söz söylemezdi. Çünkü dinden delil olan bir şeyi dileyen alıp dileyen terk edemez. Onun terki caiz olamaz. Osman radıyallahu anh'ın bu sözünü Ahmed bin Hanbel Müsned'inde, İbn Hazm el Muhalla'da, İbn Abdilber Camiu'l Beyan'il ilimde rivayet ediyor. Şaybel Arnavut, isnadı hasendir demiştir. Ali radıyallahu anh, şayet din rey ile şahsi görüşlü olsaydı diğer rivayette Bakın rivayetlerden birisinde din kıyas ile olsaydı diyor Ali radiyallahu anh. Meslerin üzerine değil altını mes demiştir. Bunu Ahmet bin Hanbel, e, bir, iki, üç, dört yerde rivayet ediyor. İbn-i Şeybe, Ebu Davud ve Kutni ile Bezzar'da rivayet etmişler. i̇bn Abbas radiyallahu anhuma, kim Kur'an hakkında şahsi görüşüyle bir şey söylerse, Cehennemdeki yerine hazırlansın demiştir. Evet, bu mevkuf bir rivayet olarak e, İbn Hazm'ın El Muhallasında ve taberinin tefsirinde naklediliyor. Yine İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Şahsi görüşten, reyden sakının, zira Allah Teala meleklerin rey ile söyledikleri sözü muhakkak ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Buyurarak, yani Bakara suresinin 30. ayetiyle reddetmiştir. nebisi Sallallahu aleyhi ve selleme de Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet buyurmuş, görüşünle hükmet buyurmamıştır. Evet, İbn-i Hatim bunu tefsirinde rivayet ediyor. Bu çok ilginç bir rivayet. Bakın i̇bn Abbas radıyallahu anh'ın fıkhıdır bu. E, onun tevilidir. Ne diyor? Peygamberine bile kendi görüşüyle hükmetmesine Allah Azze ve Celle hoş görmemiş. Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet demiştir. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilenler Allah'ın, Allah Resulü'nün Allah'ın kitabından çıkardığı şeylerden ibarettir. Onun beyanıdır yani. Allah tarafından indirilen beyandır. Yine İbn Abbas Radiyallahu Hanıma şöyle demiştir. Kim Allah'ın kitabında bulunmayan ve Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sünnetinde geçmeyen bir görüş ortaya koyarsa Allah Azze ve Celle ile karşılaştığında durumunun ne olacağı bilinmez. Evet kıyasla bu tür görüşlerden biridir. Bunu darimi sahih bir isnatla rivayet eder. Tekrar ediyorum rivayeti. Kim Allah'ın kitabında bulunmayan ve Resulü Sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde geçmeyen bir görüş ortaya koyarsa, ister kıyasla ister iştihatla koysun, fark etmez. Böyle bir görüş ortaya koyarsa Allah azze ve celle ile karşılaştığında durumunun ne olacağı bilinmez diyor. Azabada uğrayabilir, Allah affedebilir de yani. Bir adam İbn Abbas radıyallahu anhumaya gelerek onun görüşünü sordu. O da dedi ki, görüşümle bir söz söyleyip ayağımın sabit olduktan sonra kaymasından korkarım. Her evi Zemül Kelam isimli eserinde isnadıyla rivayet ediyor bunu. İbn Mesud radıyallahu anh, şahsi görüşümle bir şey söyler de, bunda isabet edersem bu Allah'tandır. Eğer hata edersem bu da benden ve şeytandandır. Allah ve Rasulü bundan uzaktır, beridir demiştir. Bunu Abdurrazzak Musannef'inde, İbn-i Şeybe Musannef'inde, İbn-i Hibban hakim sahihlerinde, Nesai Süneninde rivayet eder. i̇snaz sahiptir ee, Bakın i̇bn Mesud radiyallahu an şahsi görüşüyle söyleyeceği bir sözün isabet etmemesi halinde kendisinden ve şeytandan olduğunu söylüyor. Dinde bir hüccet olduğunu iddia etmiyor. Muaz bin Cebel radiyallahu an Allah Azze ve Celle'nin kitabında ve Resulünün sünnetine olmayan bir söz ortaya çıkarsa ondan sakının. Zira o bidat ve dalalettir, sapıklıktır diyor. Evet bunu uzun bir metin ile Ebu Davud Hakim Beyhaki rivayet ediyorlar. Ebu Hürere radıyallahu anh ile İbn Abbas radıyallahu anh arasında bir konuşma geçiyor i̇bn Abbas radiyallahu anhuma bir hadis nakledince Ebu Hureyre radiyallahu şöyle yapsak olmaz mı türünden bir söz söylüyor. Bunun üzerine e, Ebu Hureyre şöyle diyor. Sana Allah Resulü ve vesselam'dan bir hadis geldiğinde ona misaller getirmeye kalkma. Evet. Açıkça burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan bir hadis mevcut bulunduğu zaman kesinlikle bu konuda bir kıyasa gitme diye uyarıyor onu. Benzer meseleleri buna kıyaslamasını eleştiriyor. İbn-i Mesud radiyallahu anh kendisine hukuki bir mesele hakkında sorulunca şöyle demiştir. Allah dinini açıklamıştır. Binaenaleyh kim işi açıklamaya uygun tarafından yaparsa zaten o işin hükmü açıklanmıştır. Kim de açıklamaya aykırı hareket ederse vallahi biz sizin aykırı hareketinize güç yetiremeyiz demiştir. Yani ee, şunu demek istiyor. Sizin kitap ve sünnet dışında çıkardığınız şeylere güç getiremeyiz. Evet. Darimi rivayet ediyor. Bunu isnadı sahiptir. Seil bin Huneyf radiyallahu anh. Ey insanlar dininizde şahsi görüşlerinizi itham ediniz. Yani onu suçlayınız. Şahsi görüşlerinizi bastırınız demiştir. Cabir bin Zeyd e, i̇bn Ömer radiyallahu anhuma ile tavaf sırasında karşılaşır ve i̇bn Ömer radiyallahu anhuma ona şöyle der. Cabir bin Zeyd Tabiindendir bu arada. Ey Ebu Şa'sa sen Basra'nın fakihlerindensin ancak Kur'an ve sünnet ile fetva ver. Zira başka türlü yaparsan hem kendin helak olursun hem de başkalarını helak edersin. Evet bunu yine Darimi rivayet ediyor. Hatip el-Fakif el-Mütefakkiyette, Her evi de Zemmül Kelam'da, Hasan bir isnad ile rivayet etmişlerdir. Mesruk Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'den naklediyor.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 Darimi, El-Methal isimli eserinde Beyhaki, El-Bid'e isimli eserinde İbn-i El-Kurtubi rivayet ediyor. bunu isnadı Hasendir. i̇bn Hacer el-Askalan'ın bunun isnadının Hasen olduğunu belirtiyor. Abdullah bin Mesud radıyallahu an insanların her sorduğuna fetva veren mecnundur demiştir. Yani e, insanların her sorduğuna kitap ve sünnetten bir delille fetva veren mecnun olmaz ama... Şahsi görüşüyle kıyasla, iddia fetva vermeye kalkan elbette aklında bir anormallik vardır. İbn Mesud radıyallahu anh'nin ifadesine göre. Yine İbn Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir: Sizleri görüşün nedir, görüşün nedir sözlerinden sakındırırım. Zira sizden öncekiler görüşün nedir sözlerinden dolayı helak olmuştur. Bir şeyi, bir şeyle kıyas yapmayın, yoksa ayaklarınız sabit olduktan sonra kayar. Sizden birine bilmediği bir şeysi olduğunda bilmiyorum desin. Zira bu ilmin üçte biridir. Evet. Bunu Darimi sahih bir isnatla rivayet ediyor. Urve bin Zübeyir radıyallahu anh, anlatıyor. İsrailoğulları doğruluk üzerine yaşarlardı. Ne zamanki aralarında Sebaya el-ümem diye bir topluk türedi. işte onlar rey ile kıyas ile hüküm vermeye başladılar. Hem kendileri sapıttı hem de İsrailoğullarını yoldan çıkardılar diyor. Bunu da Darimi ceyyid bir isnaat ile eee Hatib el-Hakib el-Bağdadi'de el-Fakih ve'l-Mütefekkih'te el rivayet ediyorlar. Mervan el-Askar şöyle anlatıyor. Said bin Cübeyr radıyallahu anh yanında oturuyordu. Bir adam ona Allah'ın kitabından bir ayet sorunca Allah en iyi bilendir diye cevap verdi. Adam bu konuda kendi görüşünü söyle deyince iki veya üç defa Allah'ın kitabı hakkında görüşümü mü söyleyeyim? Allah'ın kitabı hakkında kendi görüşümü mü söyleyeyim? Diyerek çıkıştı. Evet. Said bin Cübeyr tabiindendir. Ee, buradan itibaren tabiinin e, kıyasa ve rey konusuna bakışları, bunu reddedişlerine dair delillerimizi sunmaya başladık. Abde bin Rustem etlimeşki şöyle dedi. Bilal bin Sad radiyallahu anh'ı şöyle derken işittim. Şu üç şeyle birlikte amel kabul edilmez şirk, küfür ve rey. Dedim ki: Ey Eba Amr, rey nedir? Şöyle dedi: Allah'ın kitabını ve Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini terk edip görüşle söz söylemektir. Bunu Herevi Zemul Kelam'da rivayet ediyor. Ebu Nadra dedi ki: Ebu Seleme Basra'ya geldiği zaman yani Ebu Seleme Ebu Abdurrahman bin Af'ın oğludur. Tabiindendir. Basra'ya geldiği zaman el -Hasen el Basri ile birlikte onun yanına gittik. Hasen'e dedi ki, sen Hasen misin? Basra'da en çok seni görmek istiyordum. Bana ulaştığına göre sen görüşünle fetva veriyormuşsun. Görüşünle fetva verme. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle veya indirilmiş kitap ile fetva ver. Evet, Darimi ve Herevi, Zemül Kelam isimli Esen'de Herevi rivayet etmiştir bunu. İbn Sirin kendi görüşüyle hüküm vermez, sadece duyduğu rivayeti söylerdi. Yine Tabi'inden İbn Sirin e, bunu Darimi rivayet ediyor sahih isnatla. El Ameş şöyle diyor. İbrahim Nehani'nin bir şey hakkında kendi görüşüyle hüküm verdiğini hiç duymadım. Evet. Bunu da Darimi sahih isnatla rivayet ediyor. Katade 30 seneden beri kendi görüşümle hüküm vermedim demiştir. Bunu rivayet eden Ebu Hilal diyor ki, bu sözün üzerinden 10 sene daha geçti. Yani 40 sene oldu. Yine o kendi görüşüyle hüküm vermedi. Bunu da Darimi rivayet ediyor sayısın hatta. Ataya bir şey sormuş. O da bilmiyorum demişti. Ona o halde kendi görüşünü söyle dediler. O da yeryüzünde benim görüşümün din edinilmesinden Allah'a sığınırım demiştir. Evet, bu rivayetler gösteriyor ki sahabe ve tabi'in kıyası veya iştihadı dinde şer'i bir delil olarak görmemişlerdir. Başkalarının din edinmesinden, bunu, e, bunu din edinmelerinden korkmuşlardır. Osman bin Ata babasından, yani Ata'dan şöyle rivayet ediyor. Ben bir alimin görüşüm şudur dediğini duymadım. Yine bir öğrencinin alime görüşün nedir diye sorduğunu işitmedim. Alim şu ve şunu işittim der. Öğrenci de Allah sana iyilik versin. Şu konuda ne rivayet edilmiştir derdi. Yani ata tabiindendir dedik. E, o kendisinden önce e, sahabenin ve tabinin büyüklerinin tavrının bu olduğunu, alimin kendi görüşlerini söylemediğini, e, sadece delil naklettiğini yani kitap ve sünnet naslarını naklettiğini, öğrencinin de e, hocasına görüşünü sormadığını fakat delili sorduğunu e, gösteriyor bu rivayet. Yine İmam Şabiye bir mesele hakkında kendi görüşünü soruyorlar. Rey ile ve kıyas ile fetva vermesini istiyorlar. O da diyor ki benim şarkı söylemem sana görüşümü haber vermem vermemden daha iyidir. Yani e, sana kendi görüşümü kıyas yaparak kendi görüşümü söylemem şarkı söylememden daha büyük bir günahtır demek istiyor. i̇bn şöyle demiştir. Kıyas yapanların ilki iblistir. Güneş ve Ay'a da başka yolla değil ancak kıyas aletleriyle, kıyas sebebiyle tapılmıştır. Evet, Darimi, İbn Abdilber, Hatib el Bağdadi ve Beyhaki rivayet ediyorlar. Bunun isnadı sahihtir. Hasan el Basri radıyallahu an Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın ayetini okudu. Yani Ara suresinin 12. ayetini okudu ve sonra İblis kıyas yaptı. O kıyas yapanların ilkidir dedi. Evet, bunu darimi nakletmiş, taberi de tefsirinde e, nakletmiştir. i̇bn Abdilber, camül Beyanil ilimde nakletiyor bunu. Şabi'nin rivayetine göre mesruk şöyle demiştir. Doğrusu ben kıyas yapıp da ayağımın hak yoldan kaymasından korkuyorum. Evet, bütün bunlar bize, tabi'nin, sahabenin, Allah hepsinden razı olsun, kıyas yapmayı hak yoldan sapış olarak gördüklerini ifade ediyor. Yine Şabi, Tabi'in alimlerinden Şâbi şöyle demiştir. Vallahi şüphe yok ki siz kıyas aletlerini, kıyaslamayı alır kabul ederseniz muhakkak ki helali haram, haramı helal yaparsınız. Yine Darimi'nin Amir'den rivayetine göre ne dersin? Görüşün nedir? Era'eyte, era'eyte sözleri bana sevimsiz gelir. Adam arkadaşına bir şey soruyor ve ne dersin diyor. Bu sözüyle böyle bir tavrı eleştiriyor ve Amir'den, amir Şabi'den bunu nakleden kimse de Amir'in kendisi de kıyas yapmazdı diyerek onu onun üstün bir özelliği olarak zikrediyor. Zibrikan Ebu Vail'den naklediyor. Ebu Vail bana erayte yani ne dersin görüşün nedir diyen ehli Rey ile oturmamı yasakladı. Evet, Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın ashabı da e, bu şekilde davranıyorlardı. Fakat sonradan çıkan bu kıyas ve rey ekolünün kendilerinin nasıl İbn Mesud'a nispet ettiklerini e, Kuf'u ekolüne nispet ettiklerini bir türlü anlamış değiliz. Onlar kendi ekollerinde de bir bidat çıkarmışlardır. Şabi şöyle diyor. Şayet şunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olsalardı, yani kıyas yapanlar e, Peygamber aleyhisselatü zamanında olsalardı Kur'an'ın tamamı sana sorarlar, sana sorarlar diye başlayan ayetler şeklinde inerdi. Yani o kadar çok mesele soruyorlar ki kitap ve sünnette geçmeyen meseleleri İmam Şabi artık bu ifadeyi kullanmak zorunda kalıyor ee, ve böyle bir tavrı eleştiriyor. Yani demek istiyor ki siz Kur'an ve sünnette gelenlerle yetinin, e, Kur'an ve sünnette geçmeyen meseleleri sorup durmayın. Meymun Ebi Hamza şöyle naklediyor. Aleykümselam ve Rahmetullah. Bana İbrahim dedi ki, ey Ebu Hamza, vallahi ben muhakkak ki bazı meseleler hakkında konuşmuşumdur. Eğer bir çı çıkış yolu, kaçış yolu bulsaydım konuşmazdım. Doğrusu içinde benim kuferilerim fakihi olduğum bir zaman ne kötü bir zamandır. Evet, İbrahim'in nehai e, kıyas yaptığını, bazı görüşlerle, şahsi görüşleriyle bazı fetvalar verdiğini söylüyor. Fakat e, kaçış yolu bulsaydım bunu yapmazdım. İçlerinde benim fakihi olduğum kufeller kötü bir zamandadırlar diyerek yaptığı şeyi hoş görmediğini de ifade ediyor İbrahim Nihai. Allah ona rahmet ederiz. Yine Şabi anlatıyor. Şu reyin yanındaydım. Ona muradlı bir adam geldi ve şöyle dedi: Ey Ebu Ümeyye, parmakların diyeti nedir? Her parmak için onar onar deve karşılığını verdi. Adam Allah Allah. Şu ikisi serçe parmağını ve baş parmağını birleştirip bu ikisi de bir mi? Yani serçe parmağıyla baş parmağını birleştirerek bu ikisi bir midir diyor. Bunun üzerine Şürek şöyle, şöyle cevap veriyor. Allah Allah kulağınla elin bir mi? Çünkü kulağı saç, yuvarlak başlık ve sarık örtel. Onda da yarım diyet, elde de yarım diyet vardır. Yazıklar olsun. Muhakkak ki sünnet sizin kıyasınızı geçmiştir. Binaenaleyh sünnete uy, bidat işleme. Zira sen esere, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeden gelen esaslara tutunduğun sürece sapıtmazsın, diyor. Bunu Darimi rivayet etmiştir. İmam Şabi, şahsi görüşleriyle fetva veren rey ehline baktı ve şöyle söyledi. Bunlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asamından ne rivayet ediyorlarsa onu kabul et, fakat kendi görüşleriyle söyledikleri şeyleri helaya fırlat, dedi. Yine Şabi'ye bir mesele hakkında fetva sordular. O da onun hükmünü açıkladı, delillerini söyledi. Karşısındakiler bu kıyasa uymuyor dediler. O da bunun üzerine erkeğin tenasül huzuyla söverek kıyasa tepkisini gösterdi. Bunu İbn-i Kutaybe Tevilül Muhtelefil Hadis ve Garibül Hadis isimli eserlerinde rivayet ediyor. Recab'in bin Ebi Seleme, son rivayetler inşallah. Abde bin Ebi Lubabeden şöyle naklediyor. Zamanımın şu insanlarından onların bana bir şey sormalar, sormamalarını, benim de onlara bir şey sormamamı ye tutarım. Bunu arzularım. Onların her biri sadece ne dersin? Ne dersin? Yani görüşün nedir? Görüşün nedir derler diyor. Evet, Darimi Hasen bir isnatla rivayet ediyor bunu. Zühri rahmetullahi de şöyle diyor. Hadis erkektir. Onu adamların erkek olanları sever, kadın olanlar da sevmez. Evet, bunu İbn Kuteybe Tavvülül Muhtelefil Hadis'te Herevi zemül kelamda e, rivayet eder ve bu e, ilginçtir. Kıyasın reddedildiği baplardan akledilir çünkü hadis ilimleriyle uğraşmak istemeyenler veya bilmiyorum demekten utananlar kıyas'a başvururlar. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa en tevahdik ve estağfurüke ve etubu Evet bu nakillerden anlaşıldığına göre sahabe ve tabi'in kıyasa, re'ye yani kitap ve sünnet dışında ne varsa onlara karşı çıkmışlardır. Bunları hükme bir maslar, bir kaynak yapmaktan sakındırmışlardır. Fakat sonraki dönemlerde... E, hayırlı olduklarına şahitlik edilen dönemler, ilk iki asır, ilk 3 asır geçtikten sonra bu hassasiyet kaybolmuş, kıyasla hükmeden e, birileri yaygınlaşmış, e, kıyasla sanki dinin asıllarından bir asılmış gibi kabul edilmeye başlanmış. E, biz üzerimizde ilmin emaneti olarak e, sahib ve tabinden olan bu imletin selfinin sözlerini e, nakletmek suretiyle sonrakilerin çıkardıkları e, batıllara karşı çıkmak istiyoruz. Daha ileride söz etmiyoruz. Bu konuda batıla sapan kardeşlerimizi Allah affetsin. Allah bizlere hakkı hak olarak görmeyi ve ona ittiba etmeyi batılı da batıl olarak görüp ondan da sakınmayı e, nasip ederek rızıklandırsın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.